Dokuzuncu bölüm. Sert bir kış oldu. Fırtınaları sulu sepken yağışlar ve tipiler takip etti. Sonra Şubat ortalarına kadar çözülmeyen sert bir don geldi. Dış dünyanın onları izlediğini ve değirmen zamanında bitirilmezse haset güden insanların buna sevineceğini, kendilerini bir tür zafer kazanmış gibi hissedeceğini bilen hayvanlar inşaatı olabildiğince kesintiye uğratmadan sürdürmeye çalıştı. İnsanlar inadına yel değirmenini yıkanın kar topu olduğuna inanmazmış gibi yapıyordu. Duvarların çok ince örüldüğü için yıkıldığını söylüyorlardı. Hayvanlarsa işin öyle olmadığını biliyordu. Buna rağmen duvarların eskisi gibi 45 santim değil 90 santim kalınlığında örülmesine karar vermişlerdi ki bu da daha fazla miktarda taş toplanması gerekeceği anlamına geliyordu. Taş ocağı uzunca bir süre kar altında kaldığından bir şeyler yapılamadı. Bunu takip eden kuru ayazda biraz ilerleme kaydedildi ama bu da dayanılmaz derecede zor oldu ve hayvanlar çıkan işten önceki kadar umutlu değildi. Sürekli üşüyorlardı ve genellikle açlardı. Sadece boksörle yonca cesaretini hiçbir zaman kaybetmedi. Cırlak hizmet etmenin verdiği haz ve emeğin onuru üzerine mükemmel nutuklar atıyordu. Ancak hayvanlar, boksörün gücünde ve daha sıkı çalışacağım bağrışını Asla ihmal etmemesinde daha fazla ilham buluyorlardı. Ocakta yiyecek iyice kıtlaştı. Mısır tayının da büyük kısıntılara gidildi ve bunun ilave patates dağıtılarak telafi edileceği duyuruldu. Sonra mevcut patatesin büyük kısmının üzeri örtülmekte gecikildiği için donduğu anlaşıldı. Patatesler yumuşayıp kararmış, sadece birkaç tanesi yenilebilir halde kalmıştı. Hayvanlar günler boyunca yalaklarda ve yemliklerde yiyecek hiçbir şey bulamadı. Açlıkla gelecek ölüm yüzünü göstermiş, onlara dik dik bakıyordu sanki. Bu gerçeğin dış dünyadan gizlenmesi hayat öneme sahipti. Yer yıkılması yıkılmasıyla birlikte insanların hayvan çiftliğine dair yeni yalandır uydurması körüklenmiş olacaktı. Hayvanların kıtlık ve hastalık yüzünden öldüğü, kent aralarında savaştığı, yamyamlığa başladığı, yeni doğan yavruları öldürdüğü yönündeki söylentiler yayılmaya devam edecekti. Napolyon yiyecek konusundaki gerçeklerin duyulmasıyla birlikte doğacak sonuçların farkındaydı ve Bay Wimper'ı ters yönde haberler yaymak için kullanmaya karar verdi. Hayvanların haftalık ziyaretleri sırasında Bay pek az hatta hiç teması yoktu ama çoğunluğunun koyunları oluşturduğu birkaç seçilmiş hayvana aralarında konuşur gibi tayınların arttırıldığı yönünde yorumlar yapma talimatı verdi. Ayrıca Napolyon, ambar sundurması altındaki yem yalaklarının Ağzına yakın yere kadar kum doldurulması, bunun üstüne biraz yem serpilmesi talimatını vermişti. Weinper, bahaneler uydurularak ambar sundurmasına yöneldi. Yemlikleri görmesi sağlandı. Böylece kandırıldı ve dışarıya hayvan çiftliğinde yiyecek sıkıntısı olmadığı haberini taşıdı. Ne var ki, Ocak ayının sonuna gelindiğinde, bir yerlerden biraz daha tahıl bulunması gerektiği açıkça anlaşıldı. O günlerde Napolyon, Diğerlerinin arasına nadiren karışıyor, zamanının tamamını kapılarının hepsinde yırtıcı görünüşlü köpeklerin nöbet tuttuğu çiftlik evinde geçiriyordu. Onu yakından çevreleyen ve aradaki mesafeyi ihlal eden herkese hırlayan altı köpeğin eşliğinde dışarıya çıktığında da bu törensel bir havayla yaşanıyordu. Pazar sabahları da pek ortaya çıkmıyor, emirlerini öteki domuzlardan biriyle genellikle de cürlak vasıtasıyla iletiyordu. Bir pazar sabahı cırlak, kuluçkaya yatmak üzere olan tavukların yumurtalarını teslim etmesi gerektiğini bildirdi. Napolyon, Weimper aracılığıyla haftada 400 yumurtalık bir anlaşma yapmıştı. Bunun karşılığı, çiftliğin yaza kadar idare etmesini, koşulların rahatlatılmasını sağlayacak miktarda tahıl ve yem olacaktı. Tavuklar bunu duyunca feci bir patırtı kopardı. Fedakarlıklar yapılması gerekeceği konusunda daha önce uyarılmış, ama bunun gerçekten olacağına inanmamışlardı. Folluklarını bahara hazırlıyorlardı ve yumurtalarını teslim etmelerinin cinayet anlamına geleceğini öne sürerek buna şiddetle karşı çıktılar. Johnson kovulmasından oyana ilk kez isyan denebilecek bir şey yaşanmak üzereydi. Başını üç genç minor piricinin çektiği tavuklar, Napolyon'un talebine direnmekte kararlıydı. Uçup çatı kirişlerinden aşağı yumurtlamayı, böylece tüm yumurtaları kırmayı düşünüyorlardı. Napolyon hızla ve acımasızca harekete geçti. Tavuklara tayınlarının kesilmesini emretti ve onlara tek bir mısır tanesi bile verecek herhangi hayvanın ölümle cezalandırılacağına dair bir kararname yayımladı. Bu hükümlerin yayınlanmasına köpekler nezaret edecekti. Tavuklar beş gün boyunca direndi. Sonra teslim olup folluklarına döndü. O arada dokuz tavuk ölmüştü. Meyve bahçesine gömüldüler ve kokso hastalığından öldükleri duyuruldu. Weinper bu meseleye dair hiçbir şey duymadı ve yumurtalar bakkalın haftada bir kez çiftliğe gelen kamyonetiyle teslim edilmeye başlandı. Tüm bunlar olurken kar topuna dair başka ne bir şey görülmüş ne de duyulmuştu. Komşu çiftliklerde Foxfoot ya da Pinchfield'de saklandığı söyleniyordu. Napolyon da orada diğer çiftliklerle öncesine kıyasla daha iyi ilişkiler geliştirmişti. 10 yıl önce bir kayın koruluğu tarımı açılırken çıkan kereste avluda istiflenmiş halde duruyordu. Tomruklar iyice kurumuştu ve Wimper, Napolyon'a onların satılmasını tavsiye etti. Hem Bay Pickington alıcı olabilirdi mala hem de Bay Frederick. Napolyon ikisi arasında kararsız kalmıştı. Ne zaman Frederick'le anlaşacak gibi olsa, kartopunun Foxwood'da saklandığı düşüncesi öne çıkıyor, Pickington'a meylettiği ettiği zamanda o hainin, Finchfield'da olduğu söyleniyordu. Bahar aylarının başında ansızın tedirgin edici bir şeyin farkına varıldı. Kar topu, geceleri gizliden gizliye çiftliğe gelip gidiyordu. Hayvanlar tedirginlikten uyuyamaz olmuştu. Hainin her gece karanlıktan istifade ederek sinsice gelip, çiftlikte her türlü fesadı karıştırdığı söyleniyordu. Mısırı çalıyor, süt kovalarını deviriyor, yumurtaları kırıyor, filelikleri toynaklarının altında çiğniyor, Meyve ve ağaçların kabuklarını kemirerek yaralıyordu. Nerede bir şeyler ters gitse kar topuna yoruluyordu. Bir cam kırılsa ya da oluk tıkansa birileri bunu gece vakti gelen kar topunun yaptığını söylüyordu. Ambar'ın anahtarı kaybolsa bütün çiftlik kar topunun bunu kuyuya attığına inanıyordu. İlginç olansa buna anahtar bir yem çuvalının altında bulunduktan sonra da inanmaya devam etmeleriydi. İnekler kar topunun ahıra girip onları uykudayken sağdığından söz ediyordu. O kış epey sıkıntı yaratan sıçanların da kartopuyla işbirliği yaptığı iddia ediliyordu. Napolyon, kartopunun eylemlerinin derinlemesine araştırılması gerektiğine dair bir karar yayımladı. Köpeklerinin eşliğinde çıkıp çiftlik binalarında dikkatli bir inceleme yaparken diğer hayvanlar onu saygılı bir mesafeyi koruyarak izliyordu. Napolyon birkaç adımda bir durup kartopunun derhal belirleneceğini ileri sürdüğü izlerini arayarak etrafı kokluyordu. Ahırda, inek ağılığında, kümeslerde, bostanda her köşeyi kokladı ve neredeyse her yerde kar topunun izini buldu. Küt burnunu yere dayıyor, birkaç derin nefes çekiyor ve korkunç bir sesle kar topu diye bağırıyordu. Buradaymış, kokusunu gayet iyi alabiliyorum ve her kar topu deyişinde köpekler kan dondurucu hırlamalar koyverip bütün dişlerini gösteriyordu. Hayvanlar fena halde korkmuştu. Kar topu etraflarındaki havayı istila etmiş, onları her türlü tehlikeyle tehdit eden, gözle görülmeyen bir güç gibi geliyordu artık. Akşam saatlerinde çırlak onları bir araya topladı ve suratında telaşlı bir ifadeyle vereceği çok ciddi haberler olduğunu söyledi. ''Ufak, tedirgin sıçramalar yaparak korkunç bir şey öğrenildi yoldaşlar'' diye bağırdı. Kar topu kendini Pinchfield çiftliğinin sahibi Frederick'e satmış. Ve o da şu an bile üzerimize saldırıp çiftliğimizi alma planları yapıyor. Saldırı başladığında onlara Kartopu rehberlik edecek. Ama daha da kötüsü var. Kartopu'nun sırf kibri ve hırsarı sebebiyle isyan ettiğini salmıştık. Ama yanılmışız yoldaşlar. Gerçek sebep neymiş biliyor musunuz? Kartopu en başından beri Jones için çalışıyormuş. Jones'un gizli ajanıymış. Bunların hepsi yanına almayı unuttuğu ama bizim ancak bulduğumuz belgelerle kanıtlandı. Bence bu çok şeyi açıklığa kavuşturuyor yoldaşlar. Ahır savaşında yenilgiye uğramamız ve yok olmamız için elinden geleni yaptığını ama neyse ki başarılı olamadığını kendi gözlerimize görmedik mi? Hayvanlar aptallaşmıştı. Bu kar topunun gel değirmenini yıkmasından bile büyük bir hapislikti. Ama durumu kabullenmeleri birkaç dakika alacaktı. Kar topunun ahır savaşında onların başında nasıl hücuma kalktığını, onları toparlayıp cesaretlendirdiğini, Johnson tüfeğinden çıkan saçmalar sırtını yaraladığında bir an duralamadığını hatırlıyor ya da hatırladıklarını sanıyorlardı. Bunun kar topunun Johnson yanında olduğuyla nasıl bağdaştığını anlamaları önce biraz zor oldu. Nadiren soru soran boksörün bile aklı ermemişti buna. Koca toynaklarını altına toplayarak yere oturdu. Gözlerini yumdu ve epey zorlanarak da olsa düşüncelerini toplamayı başardı. Buna inanmıyorum dedi. Kartopu ahır savaşında cesurca dövüştü. Gözlerimle gördüm. Sonra hemen oracıkta birinci sınıf kahraman hayvan madalyası vermedik mi? Hata yapmışız yoldaş. Çünkü aslında bizi felakete sürüklemeye çalıştığını biliyoruz artık. Hepsi gizli belgelerle yazılı. Ama yaralandı da dedi boksör. Kanlar içinde koştuğunu hepimiz gördük. Planın bir kısmını da oluşturuyordu diye bağırdı cırlak. Johnson sıktığı saçmalar onu sadece sıyırdı. Eğer okuma bilseydiniz bunu size kendi yazdıklarından gösterirdim. Plan kartopunun en kritik anda geri çekilme işareti vererek savaş ilanını düşmana bırakması üzerine kurulmuştu. Ve bunu neredeyse başarıyordu yoldaşlar. Daha doğrusu kahraman lider yoldaş Napolyon olmasa başaracaktı. Kar topunun Jones'la adamları avluya girer girmez nasıl dönüp kaçtığını ve birçoğunuzun da onu takip ettiğini hatırlamıyor musunuz? İşte tam o anda panik yayılır ve her şey bitmiş gibi görünürken yoldaş Napolyon'un insanlığa ölüm arası patlatarak nasıl ileri atıldığını ve dişleri Jones'un bacağına geçirdiğini de mi hatırlamıyorsunuz? Bunu elbette hatırlıyorsunuzdur değil mi yoldaşlar? Cırlak o kadar canlı şekilde tasvir edince hayvanlar sahneyi hatırlar gibi olmuştu. En azından kartopunun savaşın en kritik anında dönüp kaçmaya başladığını gayet iyi hatırlıyorlardı. Ama boksör hala rahatsızdı. Sonunda kartopunun başından beri hain olduğuna inanmıyorum dedi. O zamandan beri yaptıkları farklı ama ahır savaşında iyi bir yoldaş olduğuna inanıyorum. Cırlak kararlı bir tonla gayet yavaş konuşarak, Liderimiz yoldaş Napolyon kartopunun en başından, evet hatta isyandan önce bile, Johnson ajanı olduğunu kesin şekilde yoldaşlar, kesinlikle diyorum, belirtmiş bulunmaktadır. dedi. Ha, o zaman durum farklı. dedi boksör. Eğer yoldaş Napolyon öyle diyorsa öyledir elbette. İşte sana yakışan ruh yoldaş diye bağırdı cırlak, ama ışıltılı küçük gözleriyle boksöre kötü bir bakış gönderdiği dikkatlerden kaçmadı. Gitmek için döndü, sonra duraladı ve etkileyici bir tonla çiftlikteki her hayvanı gözlerini açık tutması hususunda uyarıyorum diye ekledi. Çünkü kar topunun bazı ajanlarının şu an bile aramızda sinsice dolaştığını düşünmek için geçerli nedenlerimiz var. Napolyon dört gün sonra akşamüstü saatlerinde bütün hayvanların avluda toplanmasını emretti. Herkes gelince madalyalarını takmış halde çiftlik evinden çıktı. Yakın zamanda kendini birinci sınıf kahraman hayvan ve ikinci sınıf kahraman hayvan madalyalarına layık bulmuştu. Yanında dokuz devasa köpek vardı ve bunlar hayvanların omurgalarından aşağı ürpertiler inmesine yol açan dehşetli hırlamalar koyu veriyordu. Herkes korkunç bir şeyin gerçekleşmek üzere olduğunu anlayarak yerine sessizce sindi. Napolyon öylece durup sert bakışlarla onları sözdü, sonra tiz bir sızlanma koyu verdi. Köpekler bir anda fırladı. Domuzların dördünü kulaklarından yakalayıp acı ve dehşetle ciyaklamalarını aldırmadan sürükleyerek Napolyon'un ayaklarının dibine attı. Domuzların kulakları yarılmıştı ve kanın tadını alan köpekler bir an için kudurmuş gibi bir görüntü verdi. Sonra üçü herkesi derin bir hayrete sürükleyerek boksöre saldırdı. Onların geldiğini gören boksör koca toynağını kaldırarak birini havada yakalayıp yere bastırıverdi. Hayvan tiz ciyaklamalarla merhamet dilenirken diğer ikisi kuyruklarını bacaklarının arasına kıstırarak kaçtı. Boksör başını kaldırıp köpeği ezmemesi yoksa salı vermesi mi gerektiğini sorarcasına Napolyona baktı. Napolyonun çehresi değişti ve boksöre hayvanı bırakmasını emretti. Boksör toyuğunu kaldırınca hırpalanan köpek sürünerek ve bir taraftan da uluyarak kaçtı. Biraz sonra karmaşa dindi. Dört domuz, suratlarının her hattına suçluluk yazılmış halde titreyerek bekliyordu. Napolyon onlardan suçlarını itiraf etmelerini istedi. Napolyon'un pazar toplantılarını sona erdirmesini protesto eden domuzlardı bunlar. Fazla üstelemeye gerek kalmadan kovulduğundan beri kar topuyla gizlice temasa geçtiklerini ve yel değirmeninin yıkılmasında onunla işbirliği yaptıklarını ve hayvan çiftliğinin Bay Frederick'e teslim edilmesi için anlaştıklarını itiraf ettiler. Ayrıca kartopunun onlara yıllardan beri Johnson ajanı olduğunu söylediğini de ilave ettiler. İtirafları bitince köpekler oracıkta gırtlaklarını parçaladı ve Napolyon korkunç bir sesle itirafta bulunması gereken başka hayvan olup olmadığını sordu. Yumurtalar konusundaki isyan girişiminin başını çeken üç tavuk öne çıkıp kartopunun onlara bir rüyada göründüğünü ve onları Napolyon'un emirlerine uymamaları için kışkırttığını anlattı. Onlar da katledildi. Sonra bir kas, önceki yılın hasadından altı mısır çalıp sakladığını ve geceleri yetini itiraf etti. Bir koyunda, kartopunun kışkırtmasıyla içme suyu havuzuna işediğini söyledi. Başka üç koyunsa, Napolyona sadık yaşlı bir koçu şiddetli öksürük çektiği sırada şenlik ateşinin çevresinde kovalamak suretiyle katlettiğini anlattı. Hepsi oracıkta öldürüldü. İtiraflar ve idamlar, Napolyon'un ayaklarının dibinde cesetler yığılana Havayı kan kokusu kaplayana kadar devam edip gitti ki öylesi Johnson kovulmasından beri görülmemişti. Her şey bitince domuzlar ve köpekler haricindeki hayvanlar hep birlikte usulca sıvıştı. Çok sarsılmışlardı ve sefil haldeydiler. Hangisinin daha şok edici olduğunu kestiremiyorlardı. Kar topuyla ile işbirliği yapan hayvanların hainliği mi yoksa henüz tanıklık ettikleri cezanın acımasızlığı mı? Eski günlerde aynı derecede korkunç ve kanlı sahneler sık sık olurdu ama bunun kendi aralarında yaşanması hepsine çok daha kötü gelmişti. Johnson çiftliği terk edişinden o güne dek hiçbir hayvan diğerini öldürmemişti. Bir fare bile canından olmamıştı. Hayvanlar yarısı inşa edilmiş, yerde ilmenin olduğu tepeciye gitti ve ısınmak için birbirlerine sokulur gibi yere uzandı. Yonca, Morial, Benjamin, inekler, koyunlar, tüm kaz ve tavuklar Napolyon toplanma emrini vermeden hemen önce ansızın ortalıktan yok olan kedi hariç hepsi oradaydı. Bir süre kimse bir şey demedi. Sadece boksör ayaktaydı. Uzun kara kuyruğunu sağrılarına savurarak arada sırada ufak şaşkınlık kişnemeleri koyvererek ileri geri yürüyordu. Sonunda konuşan o oldu. Anlamıyorum. Çiftliğimize böyle şeylerin yaşandığına inanamıyorum. Bu bizim hatalarımızdan kaynaklanıyor olmalı. Gördüğüm kadarıyla bütün çözümü daha da sıkı çalışmakta yatıyor. Yarından başlayarak sabahları tam bir saat erken kalkacağım ve her zamanki gibi ağır yürüyüşüyle taş ocağına yöneldi. Oraya varınca gece olana kadar Yel Değirmeni'ne iki sefer taş taşımak için çalışmaya başladı. Hayvanlar yoncaya sokulmuştu ve hiçbiri konuşmuyordu. Bulundukları tepecikten epey geniş bir araziyi görebiliyorlardı. Hayvan çiftliğinin büyük kısmı yola kadar uzanan çayır, saman tarlası, koru, içme suyu havuzu, taze başakların boy vermeye başladığı ekili tarlalar, çiftlik binalarının kırmızı damları ve ucundan duman yükselen bacaları hepsi görüş alanlarının içinde kalıyordu. Berrak bir bahar akşamıydı. Otlar ve dalları tomurcuklanan çalılar güneşin iyice eğik gelen ışıklarıyla yaldızlanmıştı. Çiftlik, her santiminin kendilerine ait olduğunu, bir tür şaşkınlıkla hatırladıkları o mülk, gözlerine daha önce hiç bu kadar cazip görünmemişti. Tepeden aşağı bakarken yoncanın gözleri doldu. Düşüncelerini dile getirebilse, onca zaman önce insan ırkını al etmek için çaba göstermeye başladıklarında amaçladıkları şeyin bu olmadığını söylerdi. Yaşlı Bilge, isyan fikrini kafalarına soktuğu o ilk gece ileriye baktıklarında görmek istedikleri şey o dehşet ve kıyım sahnesi değildi. Eğer yoncanın zihninde geleceğe dönük bir tablo varsa o da hayvanların açlıktan ve kamçudan azade kaldığı, birbirleriyle eşit olduğu, hepsinin kapasitesi uyarınca çalıştığı, tıpkı kendisinin Bilge'nin konuştuğu gece ördek yavrularına yaptığı gibi güçlünün zayıfı koruduğu bir toplumu yansıtıyordu. Bunun yerine sebebini bilmiyordu ama kimsenin aklındakileri söylemeye cesaret edemediği, her tarafta korkunç hırlamalar koyuveren köpeklerin dolaştığı, şok edici itiraflarda bulunan yoldaşlarının parçalanmasını seyretmek zorunda kaldığı bir yerde bulmuştu kendini. Aklından bir isyan ya da itaatsizlik düşüncesi geçtiği falan yoktu. Ne yaşanırsa yaşansın. Her şeyin Johnson zamanından iyi olduğunu, insanların geri dönmesinin engellenmesi için hiçbir şeyden kaçınılmaması gerektiğini biliyordu. Her şeye rağmen sadık kalacak, çok çalışacak, verilen emirleri harfiyen yerine getirecek ve Napolyon'un liderliğini kabul edecekti. Ama ne olursa olsun onun da diğer hayvanların da umduğu gerçekleşmesi için büyük çabalar serfettiği şey değildi bu. Yel gelmenini bunun için inşa etmemiş, Johnson tüfeğinin kurşunlarına bunun için hedef olmamışlardı. Yonca'nın düşünceleri böyleydi ama bunları ifade edecek kelimelerden yoksundu. Sonunda bulamadığı kelimelerin gerine geçeceğini hissederek İngiltere'nin hayvanlarını söylemeye başladı. Çevresinde oturan öteki hayvanlar da ona katıldı ve şarkıyı üç kere gayet ahenkli ama daha önce hiç yapmadıkları tarzda yavaş ve hüzünlü şekilde söylediler. Üçüncü fansı bitirmişlerdi ki Tırlak yanında iki köpekle çıkıp geldi ve önemli bir şeyler söyleyecekmiş gibi bir havayla onlara yaklaştı. Yoldaş Napolyon'un özel bir emri yayımlayarak, özel bir emir yayımlayarak İngiltere'nin hayvanların söylenmesini yasakladığını açıkladı. O şarkı bundan böyle söylenmeyecekti. Hayvanlar şaşırmıştı. "Neden?" diye bağırdı Muriel. "Çünkü artık buna gerek yok, yoldaş." dedi Tırlak ters bir tavırla. İngiltere'nin hayvanları isyanın şarkısıydı ama isyan artık tamamlandı. Hainlerin bugün öğleden sonra idam edilmesi son evresiydi isyanın. Böylece hem dış hem iç düşmanlar yenilmiş oldu. İngiltere'nin hayvanlarında gün gelip kurulacak daha iyi bir toplum özlemimizi ifade ediyorduk. Bu şarkının artık bir amaca hizmet etmediği açıkça belli. Hayvanların bazısı korksalar da buna itiraz edebilirlerdi belki ama tam o sırada koyunların mutat, ''Dört ayak iyi.'' İki ayak kötü melemeleri patlak verip dakikalar boyunca sürdü ve tartışma başlamadan sona erdi. Böylece İngiltere'nin hayvanları bir daha duyulmadı. Bunun yerine ufaklık, hani şu ozan domuz, başlangıcı aşağıdaki gibi olan yeni bir şarkı besteledi. Hayvan çiftliği, hayvan çiftliği, benden sana asla bir zarar gelmeyecek. Her pazar sabahı bayrak göndere çekildikten sonra bu şarkı söylenir oldu. Ama bestesi de hayvanlara, İngiltere'nin hayvanların kine denk gibi gelmiyordu küftesi de.